7. Kaset B yüzü, Sayfa 251'den devam. Odysseus öküz derisinden bir Tolga geçirdi başına. Kayışlarla iyicene gerilmişti Tolga'nın içi. Dışına bir yaban domuzunun ak içleri çepeçevre sık sık ustaca dizilmişti. Dibine de keçe döşenmişti. Ormanos oğlu Aminothor'un sağlam evine girdiğinde Othor ele Eleon'dan getirmişti onu. Skandeya'da Gitereli Ampidamas'a vermişti. Ampidamas'dan Molotos'a konuklu karmağını diye vermişti. O da oğlu Myriones'e vermişti giysin diye. Myriones işte o gün Odysseus'un kafasına geçirmişti. İkisi de korkunç silahlarını kuşandılar. Yola koyulup bütün yiğitleri bıraktılar geride. Pallas, Atene bir balıkçı kuşu kondurdu. sada yol üstüne. İki yiğit onu karanlıkta göremediler ama duydular kuşunu düşünün. ...Odiseus sevindi yakardı Athena'ya ...inle beni kalkanlı Zeus'un kızı... ...yanımda seni bulurum nerede zor görsem... ...hiçbir yerde unutmazsın beni... ...ama sen beni şimdi sev asıl... ...ko barış arayın Troyalıların unutamayacağı büyük kişi ...gemilerime açık alına döneyim ko... ...sonra gün naralı Diomedes yakardı... ...dedi ki Zeus'un gücü kızı... ...beni de dinle... ...babam tanısal ...Tedeus'un yanında nasıl yürüdüysen... ...şimdi de benim yanımda yürü ...akalardan haber götürüyordu hani Tevaiye... Tunç zırhlı akaları Asopos kıyısında bırakmıştı. Tatlı bir söz götürüyordu katma oğullarına. Ama dönüşte korkulu düşler görüyordu. Onu canla başla. ben korudun tanrıca. Şimdi de durma benimle ol. Beni koru. Bir yaşında geniş alınlı bir düve keserim sana. Boyundura girmemiş başı boş bir düve. Boynuzlarına altı suyu döker. Kurban ederim onu. Böyle yakardılar. Halas Atani onları duydu. Böyle de yakarıp olsun kızına. İki aslan gibi yola çıktılar kara gecede. Ölüler, silahlar, kapkara kanlar arasından geçtiler. Hector da bırakmadı Torayalılar'ı uyusun. Çağırdı topladı tekmil yiğitleri. Ne kadar başbuğu önder varsa getirdi bir araya. Toplantıda konuştu düşüne taşına dedi ki kim alır üstüne şu diyeceğim işi. Değerli armağan vereceğim karşılık yetesiye. Bir araba vereceğim yeni iş iki at. Tez giden gemiler yanındaki atların en iyileri, üstelik büyük bir ün kazanacak. Tezgiden gemilerin yanına sokulmaya kimde yürek var? Gitsin anlasın. Akalar gemilerinin başındalar mı? Korkunç yorgunlukla bitkin mi düştüler? Yoksa gerisin geri kaçırmayı mı düşünürler? Hector böyle dedi, hepsi kala kaldılar. Orada Dolon denen bir adam vardı. Tanrısal haberci, Omedes'in oğluydu. Çok altını vardı Dolon'un, çok tuncu. Görünüşte çirkin de ama ayakları tezdi. Beş kız kardeş arasında tek erkek de o kalktı. Troyalılara hektora dedi ki, Yiğit yüreğim bak bana ne diyor Hector. Tezgiden gemilerin yanına var diyor haber al. Haydi Hector kaldır zeyneğini. Antic kusursuz oğlunu taşıyan atları vereceğine, Tunç'la ışıldayan arabayı vereceğine. Ben de beceriksiz bir gözcü olmam sana. Dile benden ne dilersen geçide doğru bir boydan bir boya doğru varacağım Agamemnon'un gemisine herhalde niyetler orada danışmada kaçacaklar mı savaşacaklar mı diye Dolon böyle dedi Hektor'da aldı değneğini andıştı Zeus herenin uzaklardan görüleyen kocası bilsin ki başka hiçbir Troyalı bilmeyecek bu atlara bu ün yalnız senin olacak Hektor böyle dedi boş yere andıştı ama güç katlı katlı Dolon'un gücüne Dolon attı omuzlarına kıvrık yayını Boz bir kurt postunu giydi üstüne. Başına sansar verisinden bir tozga koydu. Sivri kargasını aldı eline. Yürüdü Troya ordusundan gemilere doğru. Geri dönmeyecekti o. Hektor'a haber getirmeyecekti. Atlardan insanlardan uzaklaştı. Ateşli ateşli yürüdü yolları. Tanrısal Odiseus gördü onu. Diomedes'e dedi ki karşıdan bir adam geliyor. Diomedes bak niyeti ne? Gemilerimizi gözetlemek mi? Yoksa yerde yatan ölüleri soymak mı? Bırakalım yürüsün önce ola da, sonra üstüne atılır yakalarız onu. Kavgıyla çullanırız üstüne süreriz gemilere doğru. Kurtulamaz elimizden dönemez şefe. Odiseus böyle dediği çekildiler yoldan. Gelip çömeldiler ölüler arasına. Dolun geçti önlerinden dolu dizgin yol aldı katırların savaş sürüşü kadar. Katırlar derin tarlada parçaları ekli sabanı sürmekte öfücülerden ustadırlar. İkisi birden üstüne yürüdüler Ayak sesleri duydu Dolon durdu Arkadaşları geliyor sandı Troyalılardan doğru Hektor fikrini değiştirdi herhalde içinden kendisini geri çağırmaya Geliyorlar sandı ama bir kavga Boyu bile kalmayınca arada anladı Düşman olduğunu Tabanları kaldırdı de koştular arkasından Sivri dişli iki avcı köpek ormanda Nasıl kovalarsa bir geyiği ya da Bir tavşanı hayvancık can havliyle bağırır koşar onlar da Dolon'u öyle kovalıyorlar kesiyorlardı Dönüş yolunu Dolon gemilerin orada nöbetçilere tam kavuşacakken Atene Tedeus oğlunun gücünü tazeledi. Tunç zırhlı akalardan biri vurmasını istedi Dolom'u. Diyomedes'den önce bu işte Yiğit sona kalmasın dedi. Dev yapılı Diomedes kargısıyla fırladı öne dedi ki dur bana bak yoksa vururum seni. Yuvarlanır gidersin ölüm uçurumuna. Böyle dedi. Saldı kargısını. Ama vurmak istemedi adamı. Parlak kargı geçti sağ üstünden. Gitti yere toprağa saklandı. Dolun durdu başladı titremeye. Çekiliyor dişleri birbirine vuruyordu. hem yeşil olmuştu yüzü korkudan. İki yiğit soluk soluğa geldi yanına tuttular ellerini. Dolun gözyaşı döke döke dedi ki bana kıymayın. Kurtulmalık derim size evde tuncum var altınım var. İşlenmiş demirim var. Duyarsa babam yanınıza sağ olduğumu yanınıza sağ olduğumu Değerli kurtulmalık verir sevindirir sizi Çok akıllı Odiseus karşılık verdi Dedi ki kendine gel ölüm korkusunu yüreğinden at Ne sorarsan söyle yalan dolan yok Ölümlülerin uyuduğu bu karanlık gecede Tek başına gemilere doğru böyle nereye Niyetinle ölüleri soymak mı Bir şeyler öğrenmeye mi gönderdi seni Hector Yoksa kendi yüreğin mi itti seni bu işe Doron karşılık verdi el ayağı titriye titriye. Bin bir düzenli hektor aklımı çeldi benim dedi. Peleus oğlunun tek sırnaklı atlarını vereceğim. Tunçla ışıldayan arabasını vereceğim dedi. Kara gecede tez giden gemilere gönderdi beni. Akalar gemilerinin başındalar mı git anla dedi. Yoksa dedi korkunç yorgunlukla bitkin mi düştüler. Yoksa gerisin geri kaçmayı mı düşünürler. Çok akıllı Odysseus gülümsedi dedi ki. Akkala armağanlar istemiş doğrusu canın. Yaman Aykos torununun atları ha? Ölümlü insanlar onları zor tutar, zor sürer. Onların hakkından gelen bir Akileus var. Ölümsüz bir ana doğmuştur onu da. Ne sorarsam söyle yalan dolan yok. Sen gelirken erlerin hektor neredeydi? Savaş silahları nerede duruyor, atladı nerede? Nerelerde öbür Turayalılar, nöbetçiler nerelerde? Neler düşünürler, niyetleri ne? Şehirden uzak gemilerimize yakın mı kalmak isterler? Ataları yendiklerini sanıp şehre mi dönecekler? Ömèdesoğlu, dolan karşılık verdi, dedi ki, dost doğru söyleyeyim sana hepsini. Hector pansal ilosun an anını anıdı yanında. Nüfuttan uzak toplantıda danışıyor, nöbetçiler nerede diye soruyorsun. Yiğit orduyu korumak için nöbetçi falan yok. Ocahtutan her insan kendini koruyacak. Bütün erler uyanık dedikte de. ama ünlü yardımcılarımız okudalar yanlarında ne çocukları ne karıları var çok akıllı odiseus karşılık verdi dedi ki nasıl uyuyorlar iyi söyle de bileyim atları iyi süren troyalılar arasına mı karışmışlar yoksa tek başlarına onlardan ayrılar mı ömedes'in oldu. karşılık verdi dedi ki dinle bak Kim sana dost doğrusunu kıylara yakın karyalılar kıvrık yaylı pay olan payonlar var bir de lelekler, kalkonlar tanrısal felaklar lityalılarlar maistiyalılar yönde çevresindeler Pirgyalılar attığı arabalarda dövüşen Mayonyalılar da orada. Ama neden bir bir sorarsın bunları bana? Niyetiniz de Travyalılar arasına dalmak mı? Yeni gelen trakyalılar ötede uzaktalar. Kralları da var. Rehesos. Ainoise'un oldu. Görmedim onun atları gibi güzel bir atlar. Giderler yer gibi kardan beyazdırlar. Arabası altınla gümüşle işlenmiş çok güzel kocaman silahları var ki. Görme hep altın. Sanki insanlar için değil tanrılar için. Haydi ya gemilerin yanına götürün beni ya da sıfı sıfıya Burada bırakın. Gidin görün doğru mu söyledim yalan mı? Dev yapılı diyor Medes yan yan baktı dedi ki ne o kaçıp kotulacağını mı sandın? İşimize yaradın ama elimize de düştün bir kere. Seni şimdi koy verelim gönderelim de nasıl? Yine de akaların tezgiden gemilerine ya gözlülük et ya da savaş. Haydi elimin altında bizi geber. Bir daha bela kesilme akaların başıma, başına. Diyomedes böyle dedi. vermek istedi. Bir eliyle <Gülüyor> ...kaldılar başından... ...Santlar derisi Tolga'yı. Kutpostunu postunu... ...kıvrık yayını, iri kargıtını ...kaldırdı onları... ...Odiseus eliyle yukarıya... ...doyumluk dağıtan Athena'ya yakardı dedi ki... ...haydi bunlara sevin Tanrıçam... Ölümsüzler arasında bak sana seslendim önce. Trakyalıların atlarına barakalarına götür şimdi bizi. Böyle seslendi kaldırdı elindekileri başının üstüne sonra götürdü attı bir kılgın ağacına. Ağacın köpe dallarına sazlarla bağladı. Gözde görülür bir de kodu tezgiden karanlık gecede geri dönünce bozsun diye. Geçtiler silahlar karakanlar içinden vardılar Trakyalıların bölüğüne. Hepsi yorgun düşmüş uyuyordu. Güzel silahları yanlarında yerdeydi. Düzgün dizilmişti silahlar. Tam üç sıra. İki tane at vardı yanında her adamın. Reisos ortalarında uzanmış yatıyordu. Yanı başında atları dizginlerle arabasına bağlıydı. Önce Odysseus gördü onu. Gösterdi Diomedes'e. İşte Diomedes. Dolon'un dediği adam. Atları da bunlar işte. Haydi göster şimdi üstün gücünü. Silahlarıyla böyle boş durmak yakışmaz sana. Haydi durma çöz şu at, atları. ''İstersen bu işi bana bırak, sen de şu adamları bir güzel hatla.'' Odysseus böyle dedi, Atene Diomedes'e güç verdi. Diomedes de kılıcıyla saldırdı o ilhamlara. Yükseldi gövdelerden korkunç iniltiler, toprak, kanlara boyandı. Bir arslan nasıl rastlarsa çobansız bir sürüye, keçilere, koyunlara, kıyasıya saldırırsa nasıl? Diomedes de böyle saldırmıştı Trakyalılara. Öldürmüştü 12 tanesini. Çok akıllı Odysseus da geliyordu arkasından. Vurulanı ayaklarından tutup çekiyordu kenara. Kafasında bir tasarladığı vardı Odysseus'un. İstiyordu güzel yeleli atlar kolay gelsin. Ölülerin üstünden atlarken bükmesinler. Onlar alışık değillerdi buna. Fideus oğlu varır varmaz kralın yanına. Aldı onun da tatlı canını. Bu ölenlerin on üçüncüsüydü. Tam o sıra soyup, so soluyup duruyordu. Korkulu bir düş görmüştü bütün gece. Athena göstermişti ona bu düşü. O Neus'un torunu Diomedes'i görmüştü. Sabırlı Odiseos tek tırnakla atları çözdüğü kayışlarla bağlayıp çekti kalabalıktan. Onları yayıyla dürte dürte götürüyordu. Arabada unutmuştu parlak kamçıyı. Isık çaldı tanrısal Medese. Diomedes e. e durmuş düşünüyordu. Daha bir hınzırlık etsindi. İçinde kıvılcımlı silahlar duran arabayı alsın mıydı? Bingilinden tutup çeksin miydi? Kaldırıp taşısın mıydı? Başka Trakyalıların canına kıysın mıydı? Bunları evirti çevirdi kafasında. Geldi Atena yanına seslendi dedi ki Ulu canlı Teodüs'ün oğlu durma. Koca karını gemilere dönmeye bak bir tanrı gelir uyandırır Troyalıları sonra çok kötü olur sonun çok. Atene böyle de Diomedes de sesinden tanıdı onu çabucak atladı atlara Odiseus da atları yayıyla dürttü. Uçup gittiler tez giden gemilere doğru ama gümüş yaylı Apollon da uyumuyordu. Atene'nin Tedeus oğluna yaklaştığını gördü öfkeyle girdi Troyalıların arasına kaldırdı Trafyalıların danışmanını Resos'un soylu amcaoğlu Hipo Hipopokon. No. Hipopokon fırladı uykudan Bomboş gördü ortalığı Tezgiden giden atların yerinde yerler esiyordu Adamlar çırpınıyordu kanlar içinde Hıçkıra hıçkıra başladı ağlamaya Sevgili arkadaşını adıyla çağırdı Troyalılar arasında bir çığlık koptu Hep birden unutuyla koşuştular Geldiler kanların önüne Baka kaldılar ağızları açık Ötekiler döndüler dolanı vurdukları yere Zeus'un sevdiği Kodiseus tezgiden giden atları durdurdu Tedavus oğlu yere atladı Kanlı silahları verdi Odeus'a Odeus Bindi atına kamçı şıklattı. Koca karınlı gemilere doğru uçtu atlar. Oraya gitmek atların hoşuna gidiyordu. Yürüsü önce Nestor duydu seslendi. Dostlar Argosluların başları öncüleri diyeceğim. yalan mı doğru mu bilmem. Gene de konuş bana göğsümde yüreğin. Kulağımda tezgiden atların gürültüsü var. Odiseus'la dev yapılı diyor Medes olsa bunlar. Troyalıların bize tek senatlı atlar Troyalılardan getirseler ama yüreğinde gene de çok korkular. Turyalıların kardeşalığı içinde onlara en yiğit argoslulara olmasın bir şey sakın. Sözünü bitirmemişti ki onlar çıka geldi. Atlardan inip yere ayak bastılar. Oradakiler sevinçle uzattılar ellerini. Onları tatlı sözlerle karşıladılar. Önce at sürücüsü İhtiyar Nestor sordu. Söyle bana ünlü Odiseus, akaların şanı şerefi nasıl ele geçirdiniz bu atları? Turyalıların kalabalığına mı daldınız, aldınız yoksa karşınıza çıkan bir tanrı mı verdin? Güneş ışınlarına ne çok benziyor bu atlar. Yaşlı bir savaşçıyım ama büsbütün gemilerin yanında kalmam. Soyalılar'ın arasına karışırım arada bir. Hiç görmedim duymadım bunlar gibisini. Herhal karşınıza bir tanrı çıktı verdi size. Bulutları devşiren Zeus sever ikinizi de. Kalkanlının kızı gök gözlü Atene ikinizi de sever. Çok akıllı Odysseus karşılık verdi dedi ki, ey Nelaus Nestor, akaların şanı şerefi, bir tanrı istedi mi verir daha iyisini. Tanrılar çok üstündür bizden. Trakya'dan yeni gelmiştir bu atlar. Yiğit diyor Medes, öldürdü onların sahibini. Öldürdü soylu 12 arkadaşını da, bir de gözcü yakaladım gemilerin yanında. Ordumuzu gözetle ne geliyordu? Hektorla öbür Troyalılar göndermiş onu. Böyle dedi, tek tırnaklı atlara hendeği atlattı, öbür akalarda arkasından gittiler, süle oynaya. Teyzebüs oğlunun sağlam barakatına vardılar Atları sağlam kayışlarla yemmeye bağladılar Tezgiden atlar koyuldular tatlı arpayı yemeye Otise Usta Dolon'un kanlı soykasını kudu geminin önüne Hala Ataniye kurban sundu Hep birden denize gelip terlerini aldılar Bacaklarını, sırtlarını, kalçalarını yudular Bazıları yıkadı bedenlerindeki bol teri Bir tatlı serinlik yayırdı yüreklerine Sonra cilalı teknelere girdiler Bir güzel yıkanıp yağlar süründüler Sonra geçtiler yemeğin başına Adına dek dolu saraktan, alıp alıp Atene'ye bal gibi tatlı şarap sundular. 1. Bölüm Şafak yatağından, şanlı Titanos'un yanından kalktı. Ölümsüzleri insanları ışığa boğacaktı. Zeus kavgayı yolladı akaların tez giden gemilerine. Korkunç kavganın elinde savaşın belirtisi vardı. Odysseus'un koca karınlı kara gemisi yanında durdu. Tam ortadaydı bu kara gemi. ...ve çadırından da... ...Akileus'un çadırından da duyulurdu. Ayas'la Akileus güvenmişlerdi... ...kollarının gücüne. Denk yapılı gemilerini iki uca çekmişlerdi. Tanrıca durdu. Korkunç bir nara attı. Engin bir güç saldı yüreğine. Savaş özlemiyle yürekler kaynamaya başladı. Savaş onlara daha tatlı göründü. Koca karınlı gemileriyle... ...baba toprağına dönmekten... ...Ateus oğluydu gürledi. Buyurdu silah kuşanmayı. Göz kamaştıran silahlarını takındı kendisi de. Önce geçirdi bilekleri... ...gümüş halkalı güzel birbiklerini... ...sonra da zırhını geçirdi gözüne. Konukluk armağanı diye... ...Kinires vermişti bu zırhı. Kinires Kıbrıs'a gelen büyük haberi duymuştu. Akalar, Troyaya doğru gemilerle yola çıkacaktı. O da yaranmak için vermişti bu zırhı ona. On sırası koyu göftaşındandı... ...on iki sırası altından... ...yirmi sırası kalaydan. İki yandan boynuna doğru... ...üç yılan dolanıyordu Kronozoğlu'nun... ...ölümlü insanlara bir belirti diye... ...bulutlara dayadığı bir kuşaklarını andırıyordu. Sonra attı omuzlarına kılıcını, ışıl ışıl yanıyordu kılıçta altın çevirdiler. Sırma kayışlarla bağlıydı gümüşten kılı. İyi işlenmiş kalkanını aldı sonra. Bütün gövdeyi kaplardı bu güçlü kalkan. Çevrelenmişti tunçtan on çemberle, yirmi tane bezey vardı Akkalay'dan. Ortadaysa koyu gök taşından bir tane. Korkunç suratı acı bakışlarıyla Gorgo bir taç gibi duruyordu kalkanda. Bozgunla korku çevirmişti dört yanını. Gümüş kayış taşından bir yılan sarıyordu halk halka. Yılanın üç başı sarmaş dolaş olmuştu. Bir tek boyunla uzanıyordu dışarı doğru. İki tepeli dört piperli tolgasını geçirdi başına. Atkılından Sorguç tepesinde şahlandı. İki kargı aldı eline. Ucu tunçtan keskin sağlam. Parıltılar yayıldı uzaklara göklere yağdı. Yürüledi Atene ile hele gümbür gümbür. Selamladılar bol altını Mikene kralın. Sonra... Her yiğit buyurdu sürücüsüne. Atlar hendek gönlünde yolunca tutunacaktı. Bütün silahlarıyla atıldılar öne. Yaya geçtiler hendeyi sağlam Sonsuz naralar yükseldi şafağa doğru. Geldiler hendeğin berisinde sıra oldular. Sürücüler de yürüdüler arkalarından. Kronos amansız bir gürültü kopardı. Göklerden çiğler yazıldı. Kanlı kanlı. Az sonra hadese, hadese yüce başlar atacaktı. Soyalılar da başladı olanın göbeğinde toplanmaya. Yüce Hektor'un kusursuz Frida Mas'ın komutasındaydılar. Tanrı gibi sayılan Aynayas'ın komutasında. Polibos'un tanrısal Agenor'un delikanlı Akamas'ın... Ölümsüzlere benzeyen Antenoroğulları'nın komutasında. Yüz yuvarlak kalkanıyla Hektor en önde... Uğursuz bir yıldız bulutlardan çıkıp parlarsa nasıl... Sonra nasıl gene sokulursa kara arasında arasına... Tıpkı öyle görünüyordu bir ön sıralarda. Bir arka sıralara dalıp buyruklar veriyordu. Baba Zeus'un şimşeği gibi parlıyordu her yeri turşla. Mutlu bir adamın buğday arpa tarlasında... Orakçılar karşılıklı sıra olur yürürlerse nasıl, biçip biçip yere düşürürlerse sarı başakları, Troyalılarla akalar birbirlerine öyle saldırdı. Uğursuz bozgun akla gelmeden canlara kıyılacaktı. Saldırıyorlardı birbirlerine kurtlar gibi. Savaş denk tutuyordu iki başı. Yerinde duramıyordu bıçkırıklar, kaynağı kavga, savaşanlar arasında tanrılardan bir olardı. Öbür tanrılar orada yoktular. Olimpos'un kıvımlarında kendi evlerinde, saraylarında yan gelmiş oturuyorlardı. Kara bulutlu Kronos oğlu suçluydu onlarca. Zaferi Troyalılara sunmak istemişti. Ama hiç oralı değildi Zeus baba. Onlardan ayrı uzaklara çekilmişti. Oturmuştu göz kamaştıran çalımıyla. Troya iline, akaların gemilerine bakıyordu. Ödürenlere, ölenlere, tunçların ışıltısına. Şatak söküp kutsal gün yürüdükçe iki yandan da oklar vuruyor, insanlar ölüyordu. Dağ yamaçlarında bir oduncu vardır hani. Yorulmuştur ağaç gövdelerini kesmekten koyulur akşam öğününü hazırlamaya bir bezginlik girmiştir içine. Yüreği özlemiştir tatlı yemeği. İşte böylece danalarda bu saatte aşka getirerek arkadaş arkadaşı olanca güçleriyle yardılar Troya Önce Agamemnon atıldı öne yakaladı erlerin başbuğu beyni oru. Sonra yoldaşı at sürücüsü Oileus'u Oileus yere atlayıp karşı koymuştur. Adamın non sivri kargısıyla deldi alnını. Alır tut çember tutamadı kargıyı kardı çemberi de, de deldi geçti. Beyni olduğu gibi fışkırdı dışarıya. Adam Emnon onu ileri atılırken haklamıştı. Gömleklerini çıkarıp onları bıraktı orada. Göğüsler parladı güneşte çırılçıplak. Öldürmeye gitti. İsos'la, Antipos'u, Priyamos'un oğullarıydı ikisi de. Biri karısındandı, biri piçti. Arabayı sürüyordu olan. Ünlü Antipos da vuruşuyordu yanı başında. Ida'nın yamaçlarında Akileos çoğu eskiden onları davar otlatırken yakalamıştı. İnce fazlarla bağlamıştı ikisini de. Sonra kurtul. Almış koy vermişti Şimdi de gücü yaygın adam Ateus oğlu kargısıyla vurdu birini Göğsünden memesinin altından Antipos'un da kulağını kesti kılıcıyla Yuvarladı arabadan aşağı Tezelden soydu güzel silahlarını Tanıdı onlara Agamemnon memnun oğlu tezgiden gemilerin yanında görmüştü ikisini de Ayates Akileos onları idadağından getirmişti. Bir aslan Çelik bir geyiğin inine girer de körpe yavrularını sert işleriyle yakalarsa nasıl, nasıl parçalarsa yumuşak güreklerini bir çırpıda anaları nasıl oracıkta donar kalırsa nasıl dalarsa tık fundalıklara ormana can korkusuyla orada kan ter içinde çırpınıp durursa nasıl, Turalılarda koşamadılar iki yiğidin yardımına bir çıkar yol bulamadılar kaçmaktan başka. Güçlü adamın Asyaus oğlu şimdi de Peyisandros'la yalnız savaşçı Hipolokos'un peşine düştü. Yiğit Antimokos'un oğullarıydı ikisi de. Helene'yi sarışın Menelaos'a geri verdirmesin diye... Antimakos, Aleksandros'tan bol altında armağanlar almıştı. Bir arabaya binmişti Antimakos'un iki oğlu, Adememnon çıkınca karşılarına aslan gibi ışıltılı dizginler düştü ellerinden. Atlar geni aldı, arabadan inip kapandılar Adememnon'un dizlerine. Atreus'u oğlu kıymır canımıza, kurtulmalık verelim istediğince. Antimakos'un evinde bilsen neleri var, tuncu var, altını var, işlenmiş demiri var. Duyarsa ata yanında biri olduğumuzu, babamız onlardan verir sana sebet eder. Ağlaya ağlaya tatlı sözlerle böyle yakandılar ama hiç yumuşamayan bir ses duydular. Yiğit Antimakos'un oğullarısınız demek. Troyalıların toplantısında ne demişti o? Tanrı'ya denk Odiseos'la elçi gelen Menelaos'u oracıkta öldürmeli demişti. Onları demişti. Akaların yanına sağ göndermemeli. Haydi siz ödeyin babanızın borcunu şimdi. Böyle dedi attı Peisandros'u arabadan aşağı. Kargısını sapladı göğsünü. Adam yıkıldı toprağa tepe taklak. Hipolokos kaçmak istedi kaçamadı. Adam en yerde öldürdü onu da. Kesti ellerini kılıcıyla yardı boynunu. Fırlattı gövdeyi kalabalığa kocaman bir taş gibi. Kıyasıya boğuşulan yere koştu. Öbür güzel dizlikli akalarda koştular. Yayalar öldürülüyordu. Kaçan yayaları. Atlılar attıları öldürüyordu. Atların takıtıları ayakların altından bir toz bulutu yükseliyordu orada. Tuşlarla o an ona vuruyordu, o ona. Agamemnon yürüyordu, öldüre öldüre. Buyruklar vere vere yürüyordu. Kavurucu ateş gür bir ormana saldırırdı. Hani bu rüzgar yangını nasıl savurursa dört bir yana, nasıl kökleriyle devrilirse ağaç gövdeleri. Öyle düşünüyordu Atreus oğlu Agamemnon'un eli altında kaçışan Troyoluların kelleleri. Boş arabaları sürüklüyordu kaldır tüldür savaş alanında kusursuz arabacılarını arayarak bir sürü geniş ersele at. Oysa yerlere serilmiş yatıyordu arabacılar. Akbabalara yakındılar karılarından çok. Zeus kargıların tozun toprağın kargaşanın içinden kanların içinden hektoru çekti götürdü. Ateus oğlu arkasından koşuyordu Danao'lara buyura buyura. Turalılar da daha da nasıl oldu İlos'un adını geçerek çabucak şehre varalım diye koşuyorlardı. Ovanın ortasında duran yabani incir ağacına doğru. Bağıra bağıra kovalıyordu onları Atreus Dokunulmaz elleri bulanmıştı toza toprağa kanan. Turalılar varınca batı kapılarına meşe ağacına durup beklediler arkadakiler. Arkadakiler kaçışıyordu, ovada inekler gibi. Sanki karanlıkta bir arslan çıkmıştı önlerine. Açılmıştı sanki önlerinde ölüm uçurumu. Arslan yakalar sesinden bir tanesini. Önce korkunç dişleriyle kırar boynunu, sonra barsaklarını, kanını sömürür. Öyle kovalıyordu onları Agamemnon, Atreus oğlu. En arkada kalanı öldürüyor, ötekiler kaçıyordu. Agamemnon saldırıyordu kargısıyla rastgele yanlara öne. Çoğu yuvarlanıyordu arabadan, başa şansı tüstü. Tam şehre yüksek duvarlara varılacağı sıra tanrıların insanların babası elinde şimşeği göftenindi. Geldi çok pınarlı idanın doruklarına oturdu. Altın kanaklı İris'e buyurdu dedi ki haydi koş tezkiden İris hektora şunu de. Erlerin çobanı böyle en önde dövüştükçe sıraları böyle darmadağını ettikçe yeri dursun savaştan çeksin elini. Buyursun orduya olanca gücüyle karşı koymayı ama Agamemnon bir kavgıyla bir okla vurulursa Durmasın Hektor, atlasın arabasına vereceğim onun eline öldürme gücünü. Güm batıp kutsal karanlık basıncaya de, sağlam yapılı gemilere varacak. Zeus böyle dedi Iris de dinledi onu. İndi ida dağlarından kutsal İlyona tanrısal Hektor'u yiğit Priamos oğlunu buldu. Atlarının gerisinde arabada duruyordu. Ayatev Iris geldi yanına dedi ki aklı Zeus'a denk Hektor. Priamos oğlu Zeus baba gönderdi beni sana dedi git Hektor'a şunu de. Erlerin çobanı böyle en önde dövüştükçe Sıraları böyle darmadağımlık ettikçe Geri dursun savaştan çeksin elini Büyürsün oraya olanca gücüyle karşı koymayı Ama Agamemnon bir kargıyla bir okla vurulursa Durmasın Hector Atlasın arabasına vereceğim onun eline öldürme gücünü Gün batıp kutsal karanlık basıncaya dek Sağlam yapılı gemilere varacak Ayatet İris böyle dedi gitti Hector da arabadan silahlarıyla yere atladı Sivri kargılarını sallaya sallaya Ordu boyunca bir gitti bir geldi. Canı verdi yüreklere uyardı savaşı. Troyalılar geri dönüp durdular akalara karşı. Argoslular da güç kattılar sıraların gücüne. Savaş canlandı geldiler karşı karşıya. Önce Agamemnon fırladı ileri vuruşmak istedilerlerinin önünde en başta. Olimpos saraylarında oturan Musalar haydi söyleyin bakalım şimdi bana Agamemnon'un karşısına önce çıkan kimdi? Troyalılardan ünlü yardımcılardan de çıkan? Soylu, alımlı, yiğit Antenoroğlu İpidamas'tı. Koyunların anası bereketli Trakya'da büyümüştü. Kites güzel yanaklı Teano'nun babası. İpidamas'ın ana soyundan dedesi olurdu. Almış onu ufakça ken sarayda yetiştirmişti. İpidamas varınca yiğitlik çağının eşiğine Kites yanında alıp koymak istedi. derdi kızını. İpidamas çıktı geldikten, gitti karıştı akalara. Arkasında on iki tane kıvrık burundu gemi, sonradan bıraktı düzgün gemilerini. perfot ted. Ta İlyon'a dek geldi. Şimdi adamın ona karşı duran işte. Yürüdüler ikisi de geldiler karşı karşıya. Önce Atreus oldu attı arkasını, kargı yandan kaydı gitti. İpi altından kuşağından vurdu onu. Bastırdı silahını güvendiler ağır eline. Ama delemedi alacalı kemerini. Temrem dayandı gümüşe büküldü kurşun gibi. Gücü yaygın adamımın eliyle yakaladı kargıyı. Hızgın bir aslan gibi çekti kendine doğru. İfidamas'ın elinden çekti aldı. Sonra vurdu ensesine kılıcıyla cansız kodu. İfidamas yıkıldı oracığa. Zavallıcık savunu, savunurken yurdunu kız olan kız aldığı karısından uzakta. Dalıverdi tuğunç gibi ağır bir ufkuya. Karısına çok şeyler vermişti o ama doyamamıştı karıcığla. Bir kağıtta yüz tane sığır vermişti. Vereceğim demişti daha bin tane. Oflaktaki sürüler keçilerle koyunlar da acaba. Ateosol Adememnon koydu silahlarından onu. kaldı silahları, soydu. Akaların arasından yürüdü. Seçkin yiğit Koon, Antenor'un büyük oğlu. Gördüğü kardeşinin yere düştüğünü. Yaz bulutlarıyla kaplandı iki gözü. Kargısını elinde, gitti bir yanda gizlendi. Fırlattı kargıyı kolu noktasına, dirseğin altına. Parlak kargının temreni kolu deşti. Erler'in başbuğu bir iki sarsıldı ama bırakmadı çarpışmayı savaştan çekilmedi. Yerle besli bir saldırdık saldırdı koğuna. Koğun ayağından çekiyordu gibi daması kederli kederli. Ana baba bir kardeşti o. Bir yandan da çağırdı yiğitleri yardıma. Agamemnon tunç kargısıyla tam o sıra göbekli kalkanı altından vurdu koğunu. Tüketti gücünü cansız kodu toprağa, sonra iktidamasının üstünde kesti kafasını. Antenor'un iki oğlu böylece Atreus elinden tükettiler ömürlerini. Böylece girdiler Hades'in eline. Adamın mankargısıyla, kılıcıyla, kocaman taşlarla öbür erlerin sıralarına saldırdı. Kan süzüyordu yarasından sıcak sıcak. Kan durdu, yara başladı kurumaya. Keskin ağrılar saplandı Atreus gücüne. Doğum sancıları çeken bir kadına nasıl keskin sivri bir ot saplanırsa, ''Eylotio'lar, Tere'nin kızları atar bu oku, öyle keskin ağrılar saplandı Asya Soğlu'nun gücüne.'' ''Arabasını atladı, buyurdu arabacıya, koca karında gemilere sür dedi, yüreği ta dibinden acı acı sızlıyordu.'' ''Bağırdı dana olarak, çınlattı ortalığı, dostlar Argosluların başvuruları, önderleri, acıları gemilerimizden uzağa atmak size düşer.'' ''Deustralulara bütün gün savaşmamı istemedi.'' ''Böyle dedi o, arabacı güzel yeleli atları kamçıladı.'' Gemilere doğru uçtu atlar seve seve. Gözleri sıvı sıklandı köpükler içinde. Gidiyorlardı tozlara bat açıka. Gücü tükenen kralı taşıyorlardı uzağa. Adamen bunun uzaklaştığını Hector gördü. Bağırdı Troyalılarla Lityalılara avaz alan. Troyalılar, yalılar hey! Göğüs göğüse dövüşmede usta... Dardan oslular, mert olun dostlarım, mert olun. Düşünün karşı koyma gücünüzü. Akaların en yiğit adamı kaçtı. Zeus büyük bir bün verdi bana. Haydi sürün tek yürekli dana olarak karşı sürün. Daha üstün bir bün kazanın, haydi. Böyle... hepsinin gücüne. Bir avcı nasıl sürerse aklişli köpeklerini, bir yaban domuzunun ya da bir aslanın üzerine, insanların baş belası Ares'in benzeri hektorda da akaların üzerine Troyalıları öyle sürdü. En önde şahlana şahlana kendisi yürüdü. Birdenbire kopan fırtına gibi atıldı kardaşalığa. Menekşe renginde denizi allak bullak eden fırtına gibi. Zeus, Riemosoğlu Hektor'a ünü verince, Hektor en önce kimi, en sonra kimi yok etti? Önce Asayosu, e, Autonosu, Opitesi, sonra Kulaytosoğlu, Dolotsu, e, Opeltosiosu, Angelosu, sonra Asimnosu, Orosu, Toraçta dayanıklı Hipoponosu. İşte Hector Danaoların bu önderlerini yok etti. Sonra da kurladı daldı kalabalığa. ak köpükler, rüzgarı, Notos'un devşirdiği bulutları, Zephyoz ağır bir sağnakla çarpar da hani şişkin dalgalar biner birbirlerinin sırtına, at köpükler parça parça dağılır gider. Tıpkı da onun gibi Hector'un eli altında dökülüp saçıldı bir genin insan başı. Odiseus Tedeusoğlu diyor Medese ses etmeseydi içinden çıkılmaz bir yıkım olacaktı. Atalar tabanları yağlayıp gemilere kapağı atacaktı. Neden unuttu karşı koyma gücümüzü Tedeusoğlu? Gel gözümün bebeği omuz ver bana. Oynan tolgalı hektör gemileri ele geçirmemeli. Güçlü Diyomedes karşılık verdi dedi ki burda kalı dayanırım ama boşuna. Bulutları değişiren Zeus üstünlüğü bize vermez. Tüvalılara verecek üstünlüğü Böyle dedi. Himbrav yosu attı arabadan aşağı onu kargısıyla son mevesinin altından vurmuştu. Odysseus da tepeledi seyisini. Tanrı'ya denk Marion'u. Bıraktılar onlar orada. Artık onlar için savaş bitmişti. Diyomedes de Odysseus saldılar Allah bulmak ettiler kalabalığı. İki yabandamızı nasıl al köpeklerine çalımla saldırırsa tıpkı öyle çullandılar Troyalıların üzerine. Kaçışanakalarda soluk aldılar Of oh dediler. Az sonra bir arabayla iki eri ele geçirdiler. Bunlar... Perkoteli Merops'un oğullarıydı. Halkın en üstün yiğitleriydiler. Merops bilicilikte geçerdi herkesi. Onları kanlı savaşa bırakmak istememişti ama onlar babalarını dinlemediler. Gittiler kara ölüm tanrıçalarının peşi sıra. Ünlü kargıcı Diomedes, Teydevus oğlu ikisini de yürekten candam etti. Parlak silahlarını soydu aldı. Hulusi Usta Hipodamos'la Haprokyos'un bitirdi işini. Yida'dan taa tepeden bakan Kronosoğlu, o sıra ortaya tam bir eşitlik geldi. Denk getirdi iki orduyu. İnsanlar insanları kırdı geçirdi. Tedavusoğlu'nun oğlu kalçasından vurdu. Yiğit Agastropos'u. Agastropos'un yanında atları yoktu. Boş bulunmuş, yaya saldırmıştı ön sıralara. Seyisi atlarla çok uzaktaydı. Agastropos tatlı canından oldu. Keskin gözlü Hector sıralar içinden bunu gördü. Saldırdı üzerine, bağıra bağıra. Troyalılar da arkasından tabur tabur yürüdü. Gür naralı diyor Medes gördü Hector'u dona kaldı. O saat seslendi Odiseos'a dedi ki güçlü Hector'a bak bela gibi geliyor üstümüze. Karşı paralım gel yere atalım onu. Böyle dedi. Uzun gölgeli kargısını fırlatıp attı. Kargı gitti saplandı attığı yere. Gitti vurdu Tolga'nın tepeliğini ama kargı değmedi güzel deriye. Temre'nin Tuncu geri tepti. Koruldu üç katlı sorguçlu Tolga. Poibos Apollon'un Hector'a verdiği yeri dedi Hector. Harcadı bütün gücünü, gitti karıştı kalabalığa, çöktü olduğu yere dizüstü. Kalın ellerini dayadı toprağa, karanlık gece kapladı iki gözünü. Teydoz soluda kargısının peşine düşmüştü, arıyordu uzakta toprağa saplandığı yeri. Hector soluk aldı, koştu arabasına, sürdü arabayı kalabalığın içine. Kara ölümden kurtardı kendini. Diomedes kargasını kargısını sallaya sallaya bağırdı. Gene kurtuldun, ölümden köpek gene. Tam da yanı başına gelmişti ama... Koy boz Apollon gene korudu seni. Bir gün karışmak istersen kargı gürültüsüne sakın unutma ona yalvar yakar. Bir gün görüşürüz seninle geç de olsa elbet benden yana bir tanrı var. Şimdi de bakalım kim çıkacak karşıma. Öyle dedi kargısıyla ün salmış Payno, Payno oğlunu vurdu. Aleksandros güzel saçlı Helena'nın kocası bu sıra gelmişti yayını Teydeus oğluna doğru. Dayanmıştı sırtını bir mezarın taşına bu mezar eski ihtiyarlardan. Daldonosoğlu il osundu Diomedes yiğit Oastropos'u soyuyordu Işıldayan kılı, zırhı Kılıcı ağır bir tolgayı çıkarırken tam Aleksandros'yayı gerdi ok attı Elinden boş yere çıkmadı ok Saklandı sağ ayağının tabanına Geçti boydan boya ayağı toprağa mıhladı Aleksandros güldü tatlı tatlı saklandığı yerden fırladı çıktı Böbürlene böbürlene dedi ki Vuruldun işte boşuna uçmadı okum Karnını reşip canını alaydı keşke senin yüzünden soyalılar çok acı çekti. Arslan önünde meleyen keçiler gibiydiler. Hepsi kurtulacak, soluk alacaktı. Güçlü diyomedes hiç sarsılmadan dedi ki hele şu ağzı bozuğa bak. Perçemiyle övünen şu şapkın okçuya bak. Dobra dobra çıkabilseydin karşıma ne yayığın ne de okların yarardı işine. Övünme öyle tabanımı sıyırdım da ne oldu? Bir korkağın attığı oktan sanki ne çıkar? Bir kadın ya da bir çocuk vurmuş gibi geldi bana. Ama benim ok öyle değil keskin benimkisi. ''Adamı o saat cansız kork bir dokunsana çocukları yetim kalır, karısı yanaklarını yırtar, kanıyla kızaran toprakta kendi de çürür gider, gelir sepetinde dört döner at babalar ''Böyle dedi o, Odysseus geldi dikil dönüne o da geri oturup çekti çıkardı oku.'' Büyük bir acı dolaştı gövdesini. Arabasını atladı buyurdu arabacıya. Koca karınlı gemilere sür dedi. Yüreği öyle öğretme sızlıyordu. Kargısıyla ün salmış o kaldı tek başına. Yanında bir tek argoslu bile yoktu. Hepsini amansız bir korku salmıştı öfkelendi. Ulucanlı yüreğine şöyle dedi. Bay başıma gelen ne yapayım şimdi? kalabalıktan korkup kaçarsam çok kötü ama burada kalır da yakalanırsam ya bütün dana danağulları kaçırttı kronosolu ama ne diye tartışır dururum bunu yüreğimde bence kavgalardan korkak adamlar kaçar yiğit adam olunca gücüyle dayanır sonunda da vurur ya da vurulur yüreğinde bunları düşünürken o kalkanlı toyalılar yürüdüler üstüne dört yandan çevirip aldılar ortalarına böylece belayı aralarına sokmuş oldular derin bir ormandan bir yaban domuzu çıkardı hani köpeklerle körbe delikanlılar ...saldırırlar domuza... ...kıvrıt çeneleri arasında domuz... ...biler at işlerini. ...içten içten bir gıcırtıdır duyulur... ...delikanlılar tetikte durur bekler... ...işte Zeus'un sevdiği Odysseus'un üstüne... ...Troyalılar tıpkı böyle üşüştüler... ...Odiseus önce kusursuz... ...Deipo ilsesi vurdu omzundan... ...saldırmıştı sivri Okuyla onun üstüne... ...sonra bitirdi Teo'nun... ...Enomos'un kişini. ...sonra hakladı arabasından inen... ...Kersidama'sı... ...yuvarlak kalkanı altından göbeğini deşti... Kersidamas yuvarlandı. Tozların içine toprağı uçladı. Odysseus bıraktı onları orada. E, Hiposos oldu, e, Karakos'a yapıştırdı kardeşini. Karakos varlıklı Sokos'un kardeşiydi. Tanrılara dek Sokos yardıma koştu. Geldi Odysseus'un yanına şöyle dedi. Ünlü Odysseus düzenden zordan baktıkmayan bugün ya iki Hiposos oğluyla övüneceksin. İkimizi öldürecek. Silahlarımızı soyacaksın. Ya da kargımın altında canından olacaksın. Böyle dedi. Vurdu onu yüz yuvarlak kalkanından. Güçlü kaldı, deldi parlak kalkanı. Gitti, çok işlenmiş, zırha saplandı. Böğründen beri adam akıllı yırttı. Neyse ki yetişti önle Önledi Temre'nin bağırsaklara girmesini. Anladı Odiseus sonunda ölüm yoktu. Ağzı geriledi, şu sözleri söyledi Sokos'a. Açıldı önünde ölüm uçurumu. İşin tamam, Troyalılarla savaşmama ara verdin ama... ...kavuşacaksın benim kargımla kara ölüme canını hadese vereceksin ünlü bana böyle dedi odiseos o da başladı kaçmaya geldi sırtına saplandığı odiseosun kargısı saplandı iki omuz arasına boydan boya deldi göğsünü kaldır küldür yıkıldı toprağın tanrısal odiseos da övündü ey sokos atları iyi süren yiğit hipo, hipoposun hipoposun oğlu kaçamadın ölüm geldi seni yok etti ne baban kapatacak ölü gözlerini ne de ulu anan çiğ et yiyen kuşlar kanat çırpa çırpa Bedenini didik didik edecekler. Ama ben ölürsem beni tanrısal akalar gömer. Böyle dedi Yiğit Sokos'un zorluk kargısını çekti içinden, kabarık kalkanından çıkardı. Birdenbire kan fışkırdı yaradan. Canı yandı. Ulu yürekli Troyalılar görünce Odysseus'un kanını seslendiler kalabalıkta birbirlerine. Sonra hep birden yürüdüler ona doğru. ...geriledi Odysseus. Arkadaşlarını çağırdı... ...onlanca gücüyle bağırdı üç kez. Ares'in sevdiği Menelaos... ...çağrısını üç kez duydu. Yanında duran Ayas'a seslendi dedi ki... ...tanrı soylu Ayas... ...Telamon'un oğlu, ordular kralı... Sabırlı Odysseus'un sesi geldi kulağıma... ...Troyalılar herhal sıkıştırdılar onu... ...haydi karışalım kalabalığa... ...onu korumak düşer bize. Troyalılar arasında kalırsa tek başına... ...biliriz yiğitliğine yiğittir ama... ...tek başına bakarsın sonunda kötü bir şey olur... Bir büyük özlem bırakır dana olarak. Öyle dedi başa geçti. Tanrı'ya dek ayakla gitti arkasından. Az sonra buldular Zeus'un sevdiği Odysseus'u. Onu bir sürü Troyalı kovalıyordu. Dağlardan kızıl çakallar vardır hani. Düşerler boynuzlu bir geyiğin arkasına. Bir avcının okuyla vurulmuştur geyik. Çelik ayakları geyiği kurtarır gemide. Kanırlıktır dizleri tutana dek kaçar. Ama sivri okun yarattı tüketince gücünü çiğ et yiyen çakallar yetişir. Gölgeli ormanın içinde onu paralar... Ama ortaya yırtıcı bir aslan salarsa tanrı Çakallar korkup kaçar Arslan konar şölene Çok akıllı yiğit Odiseos'u Bir sürü Troyalı tıpkı böyle kovalıyordu işte O da kargısıyla savmaya bakıyordu kara günü Ayas yaklaştığı elinde kule gibi kalkanı Geldi durdu yana başında Troyalılar da o yana bu yana kaçtı Yiğit Menelaos Odiseos'u aldı uzağa götürdü Seyif arabayı getirene de onu tuttu ...kaldırdı Troyalıların üstüne... ...yakaladı, yakaladı Dokilos'u... ...Priamos'un Piçoğlu'nu... ...sonra da yakaladı Pandokos'u... E, ...Liasandros'u... E, ...Pirasos'u... E, ...Piarlartesi... ...taşan bir ırmak nasıl yayılır solmaya... ...Zeus'un yağmuruyla... ...dağ selleriyle kabarırsa nasıl... ...sürükler götürür bir yılın çamla kuru meşe... ...sürükler yılına çamuru... ...döker denize... Ünlü Ayas'ta Troyalıları öyle kovalıyordu. Atları insanları kıra geçire. Hektor bilmiyordu olanı biteni. Kamandros ırmağının tıyıları boyunca savaşın sol kanadında dönüşüyordu hıyasıya. Erlerin kafaları asıl orada düşüyordu. Ulu Nestor'un yiğit İdomeneos'un çevresinde sonsuz çığlıklar göklere ağlıyordu. Hektor dalmıştı kalabalığa kavgısıyla... Araba sürmede çok ustaydı o. Genç sıraları darmadan ediyordu Aleksandros. Güzel saçlı Helenenin kocası, erlerin güdücüsü. Maka onun durdurmasaydı, kancalı okuyla onu sağımızından vurmasaydı... Tanrısalakalar gene de yol vermeyecekti ona. Öfke saçan akaların ödü koptu. Savaşın yönü değişir, Maka onu götürürlerse ya. İdomeneus'u döndü sonra Dedi ki, ''Ey nele oğlu Nestor!'' ''Akaların şanlı şerefi, arabana bin, Macaon'u yanına al, hep tırnaklı atlarını tezelden gemilere sür. Bir sürü insana bedeldir bir hekim. Yaradan oku, ustaca çeker çıkarır, acı dindiren ilaçlar serter yaraya.'' ''Öyle'' dedi. At sürücüsü Nestor da dinledi onu. Bindi arabasını aldı yanına Macaon'u, kusursuz hekim Asklepios'un oğlunu. Kamçıladı atları. Atları da seve seve uçtular koca karınlı gemilere doğru. Yürekleri götürüyordu onlar oraya. Hector'un yanındaydı Kebriyol. Arabada sersem, sersemlemiş gördü Troyalıları dedi ki biz burada acı veren savaşın en ucunda karşı karşıya dövüşüyoruz Danaoğlarla. Ama öbür Troyalılarla atları orada darmadağın, Selemanoğlu Ayaz tartıklıyor onları. Tanıyorum onu ben iyicene. İşte bak omuzlarında kocaman kalkanı. Haydi oraya sürelim atları, arabaları. Atlılarla yayalar vuruşuyor orada kıyasıya. Sonsuz çığlıklar kaplıyor ortalığı. Öyle dedi. Güzel yeleli atlarını kamçıladı. Çın çın çınladı kamçı. Atlar kamçının sesini duydu. Sürdüler tezgilen arabayı, Treyolularla akalar arasına, Uçtular ölüleri kalkanlara çiğneye çiğneye, Arabayı dolanan parmaklıklarla dingil bulandı kana. Nallardan tekerleklerden kamlar sıçradı, yiğit fırladı girdi insan kalabalığına, sıraları yarmak için yandı tutuştu. Dana olarda uyandırdı yıkım korkusu. Kimse de onu geri tutacak güç yoktu. Kalkısıyla kılıcıyla kocaman taşlarla gitti dolaştı öbür sıraları. Baktı sınıyacak savaşçı aradı ama ayakta dövüşmeyi gözü tutmuyordu. Yükseklerde oturan Zeus baba içine büyük bir korku saldı ayasının içine. Ayak şaşkın şaşkın durdu... ...yedi kat deli kalkanını attı arkasına... Tir, ...tir titremeye başladı... ...bakındı kalabalıkta bir hayvan gibi döne döne... ...çekildi dizlerinin gücü... ...atamadı bir tek adım... ...kızıl bir arslanı sığırların ağlından. ...köpekler köylüler nasıl kovalarsa... ...hepsi nöbet bekler bütün gece... ...yağlı sığırları kaptırmazlar ona... ...arslan ete susamıştır saldırır... ...ama hiçbir şey geçiremez eline... ...dikilir önünde bir sürü kargı... ...güçlü ellerde sallanır bu kargılar... ...çırağlar yanar... Aslan saldırmak ister ama korkar. Saldıramaz bir türlü. Gün doğar, bezgin yürekle çeker gider. İşte Ayas da tıpkı böyle bezgin yürekle uzaklaştı Troyalılardan. istemeye istemeye. Ata gemileri için çok korkuyordu çok. Tarlanın yanından geçerken bir eşek çocukların saldırısına uğrarsa nasıl? Sırtında kırılır bir sürü değnek ama eşek kaldırmaz direnir. Dalar başakların içine kırpar ekini doyurur karnını iyicene. Çocuklar yapıştırır değneklerini sırtına, zorla çekerler eşeği tarladan. İşte Troyalılarla ünlü yardımcıları da böyle atıldılar üstüne Telemanoğlu Ayas'ın. Kalkanının ortasında kalkılarla vura vura Ayas'ın aklına gelir saldırma gücü. Döner Troyalılara karşı kor, sonra çevirir sırtını, tabanları yağlar, böylece gide gele çıkınır durur. Bırakmaz Troyalıları tezgiden gemilere, gemilere, eller kargılar atar, bir ikisi gelir saplanır, Koca kalkanına çok kalır yarı yolda topran saplanır bir türlü delemezler ayağını senin öyle pilos öymonun alımlı oğlu ok yağmur altında onu şaşırmış gördü gitti yanına saldı parlak kargısını erlerin yürücüsü Paus pausis o sobu apison'u vurdu yüreğinin altından tam ciğerinden bir anda çözdü dizlerini fırladı aldı silahlarını omuzlarından tanrıya benzer aleksandros da seni gördü. Öripilos'a doğru gerdi yayını, onu sağ bacağından vurdu, kırıldı kemik, bacak uyuştu, Öripilos kaçtı, dalda arkadaşları arasına, bağırdı dana olara olanca gücüyle, çın çın çınlattı ortalığı, loslar, argotluların önderleri, baş haydi dönün, kolun ayaktan kara günü, oklar sardı dört yanını, bağlantı kıttı umut kalmadı, acıklı savaştan kaçamayacak, haydi dönün, karşı durun düşmana, büyük ayasın çevresinde toplanın, haydi yaralı, Öripilos onlara böyle dedi. Onlar da kalkanların omuzlarına dayadılar, kaldırdılar kargılarını. Koşup geldiler Ayas'ın yanına. Ayas da karşıladı onları, karıştı dostları arasına, yüzünü çevirdi düşmandan, sırtını döndü. İnsanlar böyle dövüşüyordu işte, bütün gövdeler...